Evet, Açık Radyo 94.9 ve yayındayız. Saat 9:35 hatta 6 dakika geçerken biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Apoev Matini gazetesinin hikayesini yani Türkiye'de yayın yapan tek Rumca gazete olan Apoev Matini'nin kurtarılması içinde bir kampanya var. Çeşitli gazetelerde Taraf Gazetesi'nde Radikal ve dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de ...görmüştük... ...hatta galiba... E, ...bir gün gazetesinde de yer verildi... ...bu hikaye... ...medyada... E, ...biraz gecikmeli olarak da... ...ilgi topluyor... bizde açık e, gazetede... ...bunu bir konuşalım istedik... Mihail Vasilyadis hoş geldiniz... ...hoş bulduk... ...önce bir... E, ...küçük bir düzeltme yapayım... E, tek gazete değil arkadaşlar bocunmasın İho de var. Tabii o çok daha sonradan çıkan bir gazete. Özellikle cemaat haberleriyle ilgili ama o da evet. yayırını sürdürmeye çalışıyor. Evet bu ne 6-7 Eylül vesilesiyle burada etraflıca konuşma fırsatı bulmuştuk. Bu ikinci defa ama bu, bu seferki biraz daha zorlu, Siz... hüzünlü. Hüzünlü. Ebru'n evet. hüzünlüydü zaten. Evet. <gülüyor> evet, azınlık olmak çok kolay bir iş değil. Hiçbir yerde değil ama Türkiye'de daha da zor galiba. Herhalde yani <gülüyor> neticeden yola çıkarsak öyle olduğu gözüküyor. Evet, şimdi bu şey 86 yıllık da çok büyük bir tarihi konuşacağız. Buraya gelirken de siz dün e, sizi biz davet ederken ilginç bir şey söylediniz. İsterseniz onunla başlayalım. E, e, saat altıda e, yatıyorum dediniz. Değil mi? Öyle bir şey söylediniz. Evet sabahleyin işte bütün gece çalışıyorum gazete baskıya hazırlansın diye. E, gazete on buçukta falan baskıya giriyor ama ben herhalde beş altı gibi e, bazen daha erken bazen daha geç Bitiriyorum, PDF formatında matbaaya yolluyorum ve ben yatmaya gidiyorum. Bu sefer size yatma, uyuma imkanı vermedik burada. Zaten bugünlerde peki uyumaya <gülüyor> imkanım olmadı, özellikle genç arkadaşların apokymatini için gösterdiği hassasiyet zaten uykumu alırdı götürdü. Yatmaya gidiyorum. Bu gençler aklıma geliyor. Bu çocuklar çocuk demeyeyim. Üniversiteli gençler ve hocaları Rumca bilmedikleri halde sırf Apo Yebmeddin'i desteklemek için abone yazılıyorlar. Bu gerçekten hem sevindirici hem hüzünlü bir şey. Yani bu, bu, bu vebalin altında nasıl kalkacağımı bilemiyorum. Evet zorlu bir konu. Siz de aslında çok dar bir kadroyla diyebiliriz. Valla bundan darı olmaz. <gülüyor> Tek kişilik. <gülüyor> da oğlum var, oğlumuz var. da var Onun Özellikle da e, son iki yıldır elektronik e, biçimde yayınlanabiliyoruz. Onda da oğlumun e, parmağı var. Öyküsü <gülüyor> de çok tuhaf. E, Yunan e, gazeteciler cemiyetinden gelenler olmuştu. Gazetenin nasıl çıktığını görünce hani 11 santimlik sütunlarda yazıyorduk. Ondan sonra kesip yapıştırıyorduk. Fotokopi çekiyorduk aydın ger kağıdına. Ondan sonra onları monte edip 4 sayfa matbaya yolluyorduk. Adamlar ya nasıl yapıyorsunuz bunu falan dedim nasıl yapalım elektronik programımız yok. Tuttular hemen sağ olsunlar bir Quark Express programı yolladılar. Güzel bir program. Ama bizim gazetedeki bilgisayara yüklemeye gelince bilgisayar böyle ateşler çıkartmaya başladı. <gülüyor> Gütemberg'i hatırlattı. Biz dedi Gütemberg'in o şeyiyiz bilgisayarız bunlar anlamayız diye. Oldu boşuna bir e, hediye kaldı orada. oğlum verince baba dedi ya üzülme ben sana dedim bilgisayar yaparım. Gitti bit pazarına. Atina'daki büyük pazara şey Monastiraki diye bir yer vardır bir şeyler satılır. Oradan aldığı parçalarla getirdi bana bir bilgisayar yaptı. Gerçekten de o bilgisayarı yükleyebildik ama ikaz etti. Dedi baba bak dedi biz bunu yükledik çalışıyor ama sakın buna fazla güvenme. Günün birinde koy verirdi Ve ondan sonra çekti gitti askerliğini yapmaya Yunanistan'da. İkide bir de sorun çıkıyor betti bir elde tüfek bir elde telefon. <gülüyor> ben şöyle e, boynumla kulağım arasında telefonu sıkıştırmış masanın altında e, kablolarla uğraşıyorum. Baba şu kabloyu çıkar, baba o kabloyu oraya koy falan diye çalıştırmaya çalışıyoruz. Gidiyordu böyle bu iş ama bir gün çöküverdi. Evet. Onun da askerinin bitimini bir ay kalmıştı. İznî de yoktu çünkü iki kere izinli getirdim, e, tamirini yaptı gitti. <gülüyor> Özel. Gülenstandan buraya. Yani İyi hiç... ki şeyde bu sınırda bir yerde dağ başındaydı. Yakın. Ya, Türk sınırını koruyordu <gülüyor> evet. ya. Yani. Vallahi kimi koruyordu bilemiyorum. Onu da pek korumak neyse. <gülüyor> ee, bir aylığına, şey bir ay bit, bitmesine bir ay kalı. Çöktü bilgisayar. Maalesef bütün arşiv de gitti. Öyle Resimler mi? vardı, şunlar vardı. Ama ne yapalım bunun <gülüyor> başka yolu yok. Ee, mecburen gazde bir ay e, Para verdi. tatil vermese tatile girmesin diye e, oğluma ertelettim askerliğini. Ama erteleyince 6 aydan daha az bir müddet erteletemiyorsun. Yani önemli bir nedenle gidiyorsun başvuruyorsun. eee bir sebeplerden dolayı ertelemeyi 6 ay erteledi biliyor. Yani bir sene erteletebiliyor. Ama ondan sonra gene 6 Ondan ayı... sonra tabii gidip bir ayını yapacak. Evet. Bu arada buraya geldikten sonra 6'ya geçmeden Yunanistan'da askerlik 11 aydan 9 aya indirildi. Dolayısıyla gittiğinde ne geldi, sen askerliğin bitti zaten dediler. <gülüyor> Kahır yüzünden lütuf derdi eskiler. Bu arada e, başka bir e, şey, e, bir e, vakıf e, güzel bir e, bize dedi ne istiyorsunuz? Tabii bizim günlük e, harcama, harcamalarımız yani cari bütçemiz açık ama Onların statüsü böyle bir yardımda bulunmak izni vermiyor muhakkak bir materyal. E biz de dedik bilgisayar. Şimdi güzel makımız var. Hmm. Levendis vakfı diye bir vakıf Londra'da şey merkezi. Ama hani böyle Gayet güzel bir şey düşünün bir ipekli gömlek falan ee, yiyecek kemiği olmayan bir ipekli gömlek ama yine de fena değil yani artık o dertlerimiz bitmiş oldu. Ee, Şimdi arada, ne, nedir durum bir yani pek çok yayın organında e, hakikaten de haklarını yemeyelim iyi yer aldı fakat çok burada da bir daha konuşmakta. Bakın burada. E, ben konuşabileceğime göre bazı dikkatsizlikler, bazı değişik görüş açıları yanlış intibalar bırakabilir. Bu fırsatla bana bunu hani doğrusunu söylemek evet. imkanı tanıyorsunuz. Genellikle hepsinden bazı gazeteler bunu Yunanistan'ın krizine bağladı gazetenin zor durumunu. Bir yönden doğru olabilir ama. Esasında Yunanistan'daki kriz bardağı taşıran son damla. Evet. O koca bardağı dolduran damlaların sorumlusu Yunanistan krizi değil. Özellikle 1964'ten bu yana Rum toplumunun uğradığı erozyon. Ki bu bir e, negatif ayrımcılığının sonucu. Biliyorsunuz 6 Eylül olaylarını konuştuk. Ondan evet. önce varlık vergisi şu bu bütün bu eritme programı dediğimiz zincirin halkalarının ağırlığına rağmen, 1964 yılının sonuna geldiğimizde İstanbul'un Rum nüfusu 90 bin üstündeydi. Ve Abu Yevmetin'i rahat rahat yaşamını sağlayabilecek satışlara sahipti. 1964'te İsmet İnönü Hükümeti o zaman, Mustafa Kemal ile Venizelos arasında 1930 yılında akt olan e, Sevr-ı Sefain ve İskan e, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Neydi bu anlaşma? Bir Türk vatandaşı Yunanistan'da bir Yunan vatandaşı Türkiye'de yerleşip çalışabilir. Ve e, seçme seçilme hakkı hariç tabii o ülkenin vatandaşıymış gibi Rahat hareket edebiliyordu. Her türlü bu, hakka o sahip. O büyük savaştan sonra bu iki devlet adamının iki halkın arasındaki bu yavaş e, yumuşatmak e, durumu düzeltmek için yaptıkları bir anlaşmaydı. E, o anlaşma gereğince daha doğrusu o anlaşmadan önce Türkiye'de doğup büyümüş olan sonradan yerleşmiş olanlar da var doğup büyümüş olanlar da var. Yunan vatandaşı Rum cemaati mensupları bu anlaşma istinaden burada kalabiliyorlardı. Karşılığında Türkiye'den de Yunanistan'a gidip yerleşmek mümkündü. Ancak bunun bir eksepsiyonu vardı. Bunun dışında kalan İstisna. istisnalar vardı. Bu da e, mübadele ile Türkiye'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmek zorunda bırakılan kişiler bundan istifade edemiyordu. Yani herhangi bir Yunanlı yahut herhangi bir Türk karşı ülkeye gidip yerleşip oturabiliyor ama buradan gitmişse gelemiyor. Bundan istifade edemiyor. Bunun nedeni de bir makul tarafı var. Eğer böyle bir yasa çıksaydı bütün mübadiller hemen koşarlardı. Çünkü hiçbiri memnun değildi. Ne buradan gidenler ne oradan gelenler. Dolayısıyla bu. 1964'te geldiğimizde 12.900 küsur 13.000'e yakın e, Yunan vatandaşı Türkiye'de yaşıyordu. Bu kişiler 1964'te bu anlaşma iptal edildikten sonra önce en Eka e 1'den başlayarak e, birinci şubeye çağrılıyor, bir kağıt imzalatılıyor kapalı ve 48 saat içerisinde 25 kişi e, kiloluk Sırf zati eşyasını içeren, ihtiva eden bir valizle Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılıyor. Evet, bu İsmet İnönü'nün e, tek taraflı De, iptalinden sonra, sonra. anlaşmayı. 12.900 13 13.000 kişinin gitmesi demek 13.000 ailenin gitmesi demekti. Çünkü bunlar aile reisi kişilerdi. Çocukları, anneleri, kardeşleri falan. Böyle olunca tam 18 ay içerisinde bu tamamlandı. 18 ayın sonunda 90 bin artı olan İstanbul Rum nüfusu 30 bin eksiye düştü. Ve en zengin ve e, yani ekabir e, aileler gitmek zorunda kaldı. Gitmek zorunda kaldı evet. Tabii bu çorap söküyor. Bunları izleyenler arka arkaya. O zaman Yunanistan... Ee, Marshall Plain olsun e, yeni bir e, çağ duruma girmiş müreffek olan bir toplum yani çalışmaya açık falan herkes oraya gitmeye başladı. Dolayısıyla buradaki nüfus her geçen gün eksiliyordu. Mesela e, yaz başında adalara falan gidildiğinde herkes toplanır. Ya geçen seneden kim yok? İşte evet. Nikolaslar gitti. Mihaller geldi. Aa bak yaniler burada. E buradayız ama işte sezon sonunda gidiyoruz. Buradan İstanbul'a inmeyeceğiz. Doğrudan gidiyoruz falan gibi böyle. Hep hüzün verici. Hep e, e, tedirgin edici haberlerdi. O dönem büyük bir tedirginlik içinde. Hani şu rahmetli Hrant'ın dediği e, kuşun tedirginliği. Var evet, ya güvercin. güvercin tedirginliği işte o güvercin tedirginliğiyle yaşandı. Zaten her geçen gün yeni bir haber. Kıbrıs'ta başka bir olay. Sonra biliyorsunuz geçen gün e, Kültür Bakanı da söyledi. Ben 50 senedir söylüyorum. Kıbrıs'taki Yunan asıllı kişiler yani İngilizce'de Greek Shepriyot. Şipriyot Grek Fransızca'da dediğimiz kendilerinin kendilerini ifade ederken Elinokipriyos dedikleri Yunan kökenli Kıbrıslar burada Rum adıyla anıldı. Bu bence hiç e, tesadüf değil. Onlara Rum nitelemesini vermekle Kıbrıs'ta meydana gelen ve Türk kamuoyunda infial uyandıran bütün olaylar Rumlara. E kimdir Rum? Ha işte Mihal yanımızda. Evet. Yaım ya sizinkiler bizimkileri öldürüyormuş Kıbrıs'ta. Ya hangi bizimkiler hangi sizinkiler? Peyami Safa gibi yazarlar bizden olanlar bizden olmayanlar gibi yazılar yazarlar. Yani o günlerin gazetelerini gözden geçirseniz tüyleriniz diken diken olur. Zaten beni gazeteciliğe eten de bu oldu. Bunlara cevap yetiştirmek için <gülüyor> gazeteciliği seçtim. Evet, Neyse, e, bu durum böyle devam etti ve bugüne 2000 kişiye geldi. Tabii 1964'ten sonra bu erozyon devam ederken artık Rum gazeteleri de birbiri ardı ardına kapanmaya başladı. E, Apo Yevmatini Biraz daha kendisini e, kurtarabildi. Bu da bir tesadüf neticesi. Biliyorsunuz bizim şeyler, bizim e, yani Yabimettin'in e, yazanesi tam Rus konsolosluğunun karşısında Suriye pasajında. 6 Eylül'de zarar görmeyen tek Rum müessesesi oldu. Her taraf kırıldı, yıkıldı ama e, güvenlik güçleri bir tek o dar e, yere... Rus konsolosluğunun bulunduğu yeri koruma altına aldılar. O zaman Sovyetler Birliği biliyorsunuz bir olay çıkmasın diye. O sayede. Orası o sayede bizim gazetede kurtuldu. Buna rağmen 15 gün çıkmadı. Çünkü ne yazacağını bilemiyordu adam. <gülüyor> evet. 15 gün sonra dediğim gibi muteber gazetelerin haberlerini alıp çevirerek yavaş yavaş yayınına başladı. Tabii Damlalar o zamandan beri dolmaya başladı. Bu arada artık Apo Yevmetini de ayakta durma imkanını e, bulamıyordu. Apo metini benim babamın kuzenleri tarafından kurulmuştu. Daha sonra 60'lı yılların o dönemlerinde e, başyazar olan Hrigoris Gavridis'in eline geçti. O da kendi ismine değil... E, Kız kardeşinin kocası olan Doktor Adosoğlu'nun adına kaydoldu. Sahibi olarak desteni. Onların çocukları da yoktu. Durum zorlaştıkça ee, onların bir dairesi vardı Yunanistan'da. Onu sattı. Apoyevmatyon'un evladıydı. Çocuğu Hı. çocuğu da olmayınca. Dairesini sattı yani şey, ayakta Efendim? tutabilmek için gazeteyi. Adosoğlu. Gazeteyi ayakta, Ay, tabii, tabii, gazeteyi ayakta tutabilmek için ayakta tutabilmek için oradaki e, dairesini sattı. E, bir müddet sonra hastalandı. 10 sene yatalak olarak kaldı. Hasta yatağından indare etti. Artık Kapıyı Metinik Gazetesi e, yanımda getirmedim. Görseniz ben teslim alırken 4 sayfa böyle Yunan dergilerinden e, suyasa buna dokunmayan mesela ee, sabunla melleri temizlemek dahi yoksa likit mı falan gibi <gülüyor> böyle önemli konular üzerinde <gülüyor> yazılı makaleleri kesip yapıştırarak e, böyle çıkmaya başladı. 2002 yılında e, sizlere ömür vefat etti. Böyle onun bogep maddini kapanmak durumuyla karşı karşıya kaldı. Ama o dönemde de 70 küsur senesini e, tamamlamıştı. Ben Yunanistan'daydım. Orada yayınladığım gazeteyi kapatmıştım. Gelip bunu teslim alır mısın diye e, önerdiler. Benim için önemli bir e, teklifti. Hemen sarıldım, geldim. İlk hedefim, tirajı 80'e düşmüş olan Apoyev Matini'yi e, İstanbul'daki her Rum'un evine girmesini sağlamak. Çünkü her zaman Apo Yevmatin ile büyümüştü İstanbul Rumları. Doğum, ölüm, bütün haberler. Zaten motosu evet. Apo Yevmatin'in haberi olmadan İstanbul'da ne bir Rum doğar ne bir, bir Rum, Rum ölürdü. Ölür. Evet çok güzel bir <gülüyor> şiarı var. İşte, dolayısıyla her Rum evine girdik. 20'li yıllarda 30 bini aşkın tiraja sahip olan Apo Yevmatin'i o dönemde hedef kitlesinin bugünkü deyimle çok antipatik deyimle yüzde <gülüyor> yetmişine falan ulaşıyor idi ise bugün yüzde %99 99,9'una ulaşıyor. Evet. 600 tirajla. Altın Bunun altını tiraş. çiziyorum çünkü resmiyle şimdi ricalat ettiğimde işte 5000 bin tiraj şartı falan kondu. Ya dedim siz bana 5 milyon paylası bulun. Ben onlara satmazsam zaten o zaman istemeyeceğim. Evet, <gülüyor> evet ama onlar da böyle bir hukuki gerekçe, gerekçe gösteriyorlar. E, hukuki yani. derken hukuki bir gerekçe değil bu. Bu bir e, yönetmelik esasında. Hı. Ve ben şöyle düşünüyorum. Yönetmelik neden yapılıyor? Çünkü bu fon gerçekten e, zayıf durumda olan bu gazetelere bir gazeteye destek olabilmek için. Ve en, demokrasinin en temel şeyi zaten bu medyanın dördüncü kuvvet olarak bulunabilmesinin şartı da böyle bir özgür ortamda destek bulabilmesi Tabii. için. Evet. Tabii. Basın ilan kurumu da bu Tabii. iş için zaten. Ama diyor ki yönetmelik bana e, izin vermiyor kardeşim. Yönetmeliği sen gerçek muhtaç olanlara bu yardımı sağlayabilmek için yaptın. Ama her şeyi bilmediğin için bazı şeyler gözden kaçtı. Bu durumda eğer yönetmelik gerçekten yardım edilmesi gereken bir gazeteyi dışarıda bırakıyorsa gazete dışarıda kalmaz. Yönetmelik değiştirilir. Evet. <gülüyor> Bizim evet. de hep konuştuğumuz bu sıralarda çok sık geliyor. Yani hukukla kanun <gülüyor> arasındaki evet. önemli tabii, bir Tabii en önemli var. şey. Bürokrasi işte neye yaradığını ha. görüyoruz bir kere daha. Bürokrasi çok şeye yarıyor. Çok şeye bürokrasi olmadan belki her şey karma karışık olur ama... Bu Tanrı kelamı değil ki yanlış olanını görürsün ve düzeltirsin. Evet aynen öyle tabi. Bunun e, peşindeyim şu anda ama e, bu yayın dolayısıyla öyle bir durumlar oldu ki bana dediler ki devlete e, seslen. Dedim bir kere devlete efendice yazdım seslendim cevap gelmedi artık bundan sonra devlete seslenmek gereksiz. Ben dedim millete sesleneceğim. Millet sesini benle birleştirip de devlete seslenirse o ağır işiten kulaklar işitmek zorunda kalır. Ve zannediyorum ki eğer bir mucize oluşuyorsa eğer bir müddet sonra bu yatışmayacak da sönmeyecekse ve e, duyması gereken kulaklar yine duymazlıktan gelmeyecekse bu mucize olacak bu çok son derece önemli bir şey. Yani biz kampanya var biraz da ondan da bir, bir iki kelimeyle bahsedebiliriz. Yani bugün, kampa kampanya kampanya gerçekten yani e, ciddi söylüyorum. Bazen e, sesim kısılıyor. Gözlerim ya çok konuşamıyorum. İsmini vermek istemem belki e, istemiyor. Bir hanım, profesör, doktor telefon etti. Beyefendi dedi gazete abone yazılmak istiyorum. Ben anladım. Dedim bilmiyorum kim olduğunu karşımdakinin tabii. Dedim ama dedim Rumca bilmiyorsunuz değil mi dedim. E, evet dedi ama mühim değil. Yalnız dedi hemen dedi çünkü yarın hastaneye yatacağım. Ameliyat olmam gerekiyor dedi. E, önce bunu halledeyim. Tüylerim diken diken evet, oldu dedim. Hanım, dedi, lütfen rica ederim. Ondan sonra kim olduğunu söyledi. Ünvanını söyledi. Şaştım kaldım. Dedim siz hastanenize gidin. Şifanıza kavuşun. Ondan sonra görüşelim. Ama böyle bir şey insanın tüylerini ürpertiyor. Evet. Gerçekten öyle. Bu ne kadar aboneliği bunu da söyler misiniz? Ay, <gülüyor> yani bu, ay bir çağrı yapıyormuşum gibi olmasın. Yani, biz, biz yapalım. Biz çağrı. yapalım sen, çağrıyı sizin adınıza. Bunu e, Baskın Oran Hoca, Baskın Oran Hoca bana büyük fırça attı. Kapatacağımı öğrenince gazeteyi ve ben e, 12 Temmuz'u seçtim dedim. Esasında Eylül'de, e, Şubat'tan kapatmam gerekiyordu. Her yayınlandığı gün 250-300 lira zarar oluyor. Ama dedim şu 86 yılı bitirelim, 87'ye girelim orada bırakayım. Duydu e, Baskın Orhan Hoca telefon etti. Bana bak Vasilya diz, senin gücün bu gazeteyi tek başına çıkartmaya yeter ama kapatmaya yetmez. Biz onu sana kapattırma <gülüyor> istedik. <gülüyor> Ondan sonra kampanya tabi. başladı. Evet. Sami Makgönüllü ne bileyim e, Cengiz Çavdar yani kimler yok. Herkes abone yazdırıyor ama bu taşıma su ile bu değirmen yürümeyecek. Gerçi dönmeyecek. Gerçi bir müddet bir nefes aldıracak ki aldırdı bile görüyorum. Yani iki günde 60-70 abone yazıldı. Hepsi Türkçe bilmeyen, e şey Rumca bilmeyen evet. genç arkadaşlar yahut üniversite hocaları falan. E, geldiler evime geldiler bir de spot hazırlıyorlar. Bilgi Üniversitesi talebeleri. İşte apoyevattinik kapanmasın o bizim de kültür mirasımız diye. Böyle bir e, spot yapıyorlar. Benim bildiğim bu gördüğüm bu negatif ayırımcılığın e, kurbanı olan bu gazete pozitif bir ayırımcılıkla e, yaşamalı. Evet hayati önem taşıyor bizim için de. Yani bu evet. bir kültürel mesele aslında tamamen. Yani e, bu kültürü zihniyeti değiştirmediğimiz sürece zaten hiçbirimiz ayakta kalamayız. Yine, yani. yine baskın oran hocanın bir lafını söyleyeyim. Vasilya Düz dedi sen bize yani Türkiye'ye büyük bir fırsat verdin. Biz dedi bu gazeteyi kurtaracağız... Bu Türkiye için çok önemli bir şey olacak dedi. Çünkü bu Türk kültür mirasıdır. Bu gazda Yunanistan'da çıkan Yunan halkına hitap eden bir gaz değil ki, Türk toplumunun bir kesimine hitap eden bir gazdı. Evet, burada kalan yani bu çok önemli tabii baskın oranını söylediği ama buna ilaveten benim de aklıma şu geldi şimdi siz bunları söylerken yani Türkiye'deki e kalan Rum gençlerinin de kendi dillerini kullanmaları tabii, açısından da hayati yani. bir başka kültürel alan çünkü onlar da kullanamadıkları şeyde değil yani tabii. hani sonuçta Rumca kullanamıyorlar Rum, ama hayır Rumcanın yani. var zaten evet, ee, evet rahmetli evet, Hrant evet. bana derdi ya gel şunu Türkçe bir sayfa ekle açılabilirsin düşündük taşındık benim çok sevdiğim Bilge hocamız var Bay Frankopoulos belki tanırsınız evet. bilirsiniz. Onunla oturduk konuştuk. O da eğitimci olduğu için çok hassas bu konuda. Ya dedi zaten Rumca bilmiyorlar konuşamıyorlar. Oraya bunu korsak bu sayfayı herkes onu okuyacak gerisi kalacak. <gülüyor> o, da, o da doğru tabii. Ben bakıyorum Ermeni gençler Ermenice'yi bilmiyor. Ermeni gazeteler e, Jamanak olsun Marmara olsun. E, 60 bin kişilik bir kitlesi var. Ona hitap edemiyor. Yani bu... Bir de benim çok önemli gördüğüm başka bir şey var. Apo Yevmatinin kurtulması yalnız Apo Yevmatini için önemli değil. Yalnız Türk toplumu için de önemli değil. Rum toplumu için çok önemli. Şöyle ki Apo Yevmatinin yaşamı bütün böyle bu 86 yıl boyunca ...Rum toplumunun... ...yaşamıyla paralel çizmiştir. Rum toplumu müreffehken... ...Apoyevmatin'in durumu iyi olmuş... ...zorla giderken zorlanmış... ...ve Rum... ...toplumunun bütün tarihi... ...sosyal, siyasi... ...spor, eğitim... E, ...balolar... ...her şey... E, ...Apoyevmatin'in... sütunlarında var. Evet. Oradan evet. doktoralar çıkıyor... ...bazalar... E, şey e, yüksek lisans çalışmaları çıkıyor. Apolyonetinin kapanması zaten son 2-3 senedir morali çok düşük olan e, Rum toplumunun evet. e, moralini daha da düşülecektir. Yani bir üstünde dayandığı dayanaklarından birinin ayağın altından kaydığını görecektir. Manen bir, hani diyorum size söyledim biraz evvel işte toplandığımızda kim yok. O da gitti. ya şu da gitti. Ha bilmem Nikolar da kalmadı. Şimdi Apu de yıkıldı gitti. Evet. Hayati önem taşıyor gerçekten. Bütün toplum için üzüntü. Peki aynen. nasıl abone olunuyor gazeteye? Bunun bilgisini. Valla abone telefonunu... olmak mümkün değildi eskiden. Hı hı. Çünkü e, yurt zaten dağıtıcılar dağıtıyor. Ama oğlumun bu yardımıyla yurt dışına e, gönderme imkanımız oldu. PDF sistemiyle. Hı hı. ve yurt dışına bini aşkın adrese pdf olarak yoluyoruz onlar da forward yapıyor ee, böylece e, yurt dışındaki yani. e, eski rumlarla buradakiler arasında da bir bağ korunmuş oldu evet bu da beklenmedik <gülüyor> bir yeni şey. abone ancak elektronik şey oluyor işte oturduk ne yapan dedik 100 lira senelik olsun dedik ve senede 100 lira yahut 6 ayda 50 lira, 3 aylık 25 lira bir e, abone imkanı sağlayalım dedik. Ve bu kampanyayı yürütüyor bu arkadaşlar. Telefonlar geliyor. E, 60'a yakın 2 günde abone e, yazıldı. Peki o abone olmak için arınabilecek telefon numarası e, var mı? Bize e, bir mail yolluyorlar. Bu... Twitter midir? Reklam arasıdır resmen. Bir de şey inter, interneti şey Twitter, bir nedir? Facebook. Facebook ha. evet. Oralarda dolaşıyor ve gençler bize mail yolluyor. Bizim mailimiz apogematis ilk, ilk üç harfi apo. Apo. nokta istanbul @gmail.com. Bize mail yolluyorlar. Ve biz bu maile cevaben e, onlara hesap numarasını gönderiyoruz. Bankaya yatırıyorlar, yolluyorlar. Şimdi internet bankacılığı falan da varmış. Evet. <gülüyor> yani bu durumda e, millet para görmeyecek. Hep böyle düğmelere basarak çok zengin, çok fakir falan böyle barılar dolaşacak ama parayı göremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Mihail Bey çok teşekkür ederiz. Biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve keyif duyuyoruz açık e, gazete olarak ve açık radyo olarak da konuşabilirim herhalde. E, e, telefon numaranızı da verelim mi? 225-59-57. Cep telefonum yok, kullanmıyorum. <gülüyor> Kredi kartı da kullanmıyorum. <gülüyor> 0 212 iki evet. 212 225 59 57 apoematini e, akşam demek e, ikindi. ikindi demek i̇kindi. İkindi. ikindi demek akşam gazetesi. Mihail Bey çok teşekkür ederiz. Ee, biz de baskın e, orana e, ki kendisi benim de bir sınıf, çok sevgili sınıf arkadaşım ve dostudur. Evet. Mektebi Oo. Mülki şahan eden Eee <gülüyor> O ana katılıyorum ve kesinlikle bunu ayakta tutmak hepimiz için büyük bir fırsat da aynı zamanda çok teşekkürler ama ben de sisi hiç konuşturmadım galiba ettiniz. <gülüyor> <öyle zaten>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bir dokun bin Ah dille kaze ifaırdan derler ya bu konu açılınca <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte teşekkürler beni de dileyicilerinize de teşekkür ederim